James Baldwin, Kötünün Kubbesi. Seslendiren Akın Altan. Bir zamanlar yaşlı ayerin denizin derinliklerindeki altınla aydınlanan evinde asa halkı için yaptığı şöleni duymuştunuz. Hayır, muhteşem çaydanlığını kaybedince şölene gölge düştü. Sonra tor Dev himerden daha büyük bir çaydanlı kalmıştı. Kral Ayer'in çaydanlığını çalanın kötü yürekli Loki olduğuna şüphe yoktu. Eğer bunu gerçekten yaptıysa, cezalandırılması uzun sürmeyecekti. Okyanus kralının evinde büyük neşe vardı. Nihayet çölen hazır olduğunda, köpüren bal çarabı konuklar arasında dolaşmaya başladı. Ama meseleleri tek başına çözmeyi seven Thor, Bu eğlenceye katılmayacaktı. Çünkü fırtına devlerinin orta dünyada korunmasız bir bölgeye saldırmak için güçlerini topladığını öğrenmişti. Bunun üzerine çekicini alan Thor, demirden arabasına atladı. İş her zaman zevkten önce gelir, diye haykırdı ve müthiş hızıyla ortadan kayboldu. Yaşlı ayırın evinde neşeli müzikler her yerde yankılanıyordu. Keyifli dalgalar sofranın etrafında oturan asa halkının önünde dans ediyor, okyanus kralının güzel ortamına katılıyorlardı. Ayırın kölesi olan Sadık Fungfung ve Güvenilir Eldar, dikkatle konuklara hizmet ediyorlardı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle düşünceli uşaklar bulunamazdı. Oradaki herkes onların marifetli oluşlarından, çabukluklarından ve itaatlerinden övgüyle söz ediyordu. Kötülükten bir türlü uzak duramayan Loki çok kızgın görünüyordu. Çünkü oradaki herkes çok mutluydu ve beladan uzaktı. Kimse ona dikkat etmiyordu. İyi niyetli Fufung kendisine et ikram ederken Bir bıçakla ona saldırıp zavallı köleyi öldürdü. Okyanus kralının festival salonunda büyük bir arbede başladı. As halkı masadan kalktı ve kötü Loki'yi aralarından çıkardılar. Yaşadıkları üzüntüyle onu sularda kovaladılar ve sık ormanlarda saklanması için zorladılar. Sonra yine Ayer'in evine dönerek festivallerine devam ettiler. Yemeğe başladıklarında saklandığı yerden çıkıp gelen Loki, kurnazca ayırın mutfağına girmişti. Mutfakta zavallı elder kardeşinin ölümüyle kedere boğulmuş duruyordu. ''Dışarıda salonda yapılan gevezelikleri duyuyorum.'' dedi Loki. ''Aç gözlü, aptal asa halkı aslında hem dişleri hem de dilleriyle çok meşgul görünüyor.'' Şimdi söyle bana iyi elder. Orada oturmuş ne konuşuyorlar? Asillerden konuşuyorlar, diye cevap verdi elder. Yiğit kahramanlardan, cesur adamlardan, güzel kadınlardan, güçlü kalplerden ve istekli ellerden, iyi huylardan ve iyi arkadaşlardan konuşuyorlar. Bütün bunlardan övgü dolu sözlerle, ve güzellik şarkılarıyla bahsediyorlar ama hiçbirisi adi, hain, hırsız Loki hakkında iyi konuşmuyor ah dedi Loki kendini şekilden şekile dönüştürürken böyle bir halktan kimse iyi niyet bekleyemez festival salonuna geri dönmem gerek sonra bu güzel insanlara şöyle bir bakıp gürültülü şenliklerini dinleyeceğim Onlar için iyi bir çift lafım var. Dillerinin ne söylediğine dikkat etmezlerse, şaraplarına karışan acı sözler duyacaklar. Bunları söyledikten sonra cesurca büyük salona gitti. Masadaki meraklı konukların önünde durdu. Asa halkı, bu kişinin kapıdan çıkıp gidenin Loki olduğunu görünce, acı dolu bir sessizlik içinde kaldılar. Şenlikleri sona ermişti. Loki, bütün gücünü toplayıp onlara şöyle dedi. Aç ve susuz halde buraya, Ayrin Salonuna geldim. Geldiğim yol uzun, Dolambaçlı, yorucuydu. Kimse bana hoş geldin demeyecek mi? Kimse bana bu şölende bir yer vermeyecek mi? Kimse bana kıymetli şaraptan ikram etmeyecek mi? Neden hepiniz bu kadar aptalsınız? En iyi arkadaşınız karşınızda dururken, neden böyle asık suratlı durup inatla benimle konuşmuyorsunuz? Bana aranızdaki yüksek sandalyelerden birisini ayırın, ya da beni salonunuzdan çıkarın. Her iki durumda da dünya beni asla unutmayacaktır. Ben Loki'yim. As halkından birisi ayağa kalktı. Bizimle oturmasına izin verelim. O deli, Fumfungi öldürdüğünde bunu gördük. O hareketinden dolayı onu sorgulayamayız. Dedi. Zeki Brayi o sırada en dipteki sandalyede oturuyordu. Ayağa kalktı ve hayır, ona aramızda yer vermeyeceğiz. ''Asla bizimle eğlenip çarabımızı içmeyecek ya da arkadaşlığımızı paylaşmayacak. Hırsızları ve katilleri tanıyoruz ve onlardan çekinmeliyiz.'' Bu konuşma Loki'yi daha da kızdırdı. Boş sözler söylemek yerine karşısında duran herkese acımadan eziyet etmeye başladı. Gücüyle Ormanlardan çıkıp şölene katılmaya gelmiş, sessiz bir darı kavradı ve yerinden sürükleyip onun yerine kendisi oturdu. Köpüren şarabı kafasına dikerken etrafındaki herkesle alay edip kötü sözler söylüyordu. Ama sözleri en başta Bray'i ve torun güzel karısı Sifi'ye hedef alıyordu. Aniden dışarıda büyük bir gürültü duyuldu. Dağlar sarsıldı ve titredi. Denizin dibi hareket ediyor gibiydi. Dalgalar, korku ve öfke içinde bir oraya bir buraya hücum ettiler. Bütün konuklar merak içinde bekliyorlardı. Bazıları salondan kaçmıştı. Sonunda kudretli tor kapıda belirdi, sonra masaya yaklaşıp çekicini sallayarak, Kötülüğün nedeni Loki'ye nefret dolu bakışlarla bakmaya başladı. Loki titredi. Elindeki kadeh sarsıntıdan yere düştü. Korkunç asanın önünde diz çökmek için kendini yerlere attı. ''Ben suçluyum.'' diye haykırdı. ''Yalvarırım. Hayatımı bağışla. Sonsuza dek kölen olurum. ''Senin köleliğini istemiyorum.'' dedi Thor. Hayatını ise bir şartla bağışlarım. Buradan hemen gideceksin ve bir daha asla asa halkının arasına dönmeye kalkışmayacaksın. Dediklerini yapacağıma söz veriyorum, dedi Loki. Hayatında daha önce bu kadar titrememişti. Bırak gideyim. Thor, kenara çekilip geçmesine izin verdi. Korkudan sarsılan suçlu Loki salondan çıktı, çok geçmeden gözden kayboldu. Şölen ve eğlence bozulmuştu. Asalar, ayrı kibarca veda ettiler. Rüzgârlar, bütün asaları derhal asgard'a taşıdı. Loki, sisli toprakların karanlık dağ geçitlerine kaçtı. Orada bir süre, hem insanlardan hem de tanrılardan gizlenecek bir yer aradı. Coşkun bir sel gibi akan bir suyun kenarındaki derin bir vadide, kendine demirden ve taştan bir ev inşa etti. Evin dört yanına da kapı yaptı. Böylece, etrafta olanları görebilecekti. Loki, orada, yalnızlığıyla birçok mevsim geçirdi. Kendi kendine düşmanlarını şaşırtıp, Asgardtaki eski yerine kavuşma planları yapıyordu. Saklandığı yerden kurnazca çıkarak insanlar arasında daha çok kötülük yaptı. Ama Thor, onun şeytanca işlerini duyduğunda ve onu yakalamak için peşine düşüp cezalandırmak istediğinde hiçbir yerde bulunamadı. En azından Asa halkı, o yakalanıp elleri ve ayakları bağlı halde sonsuza dek hapis tutulursa dünyanın güvende olacağını düşünüyordu. Loki, sıkça kendini eğlendirmek için en sevdiği şekil olan somon balığına dönüşüyor ve kendisinden binlerce kilometre yukarıdan, eğik kayalardan dökülen büyük, fanandır katarahtın sularının altında kayıtsızca yatıyordu. Yine böyle bir gün yatarken, Odin'le birlikte güzel, genç yeryüzünde dolaştığı eski günlerini hatırladı. Diğer şeylerle birlikte, Okyanus Kraliçesi Ran'ın sihirli ağını nasıl aldığını ve onunla şimdi kendisi gibi şekil değiştirip kaygan bir somon balığına dönüşmüş cüce Andvari'yi nasıl yakaladığını anımsadı. Kendime öyle bir ağ yapacağım diye aykırdı. İyi ve sağlam olacak ve ben de insanları balık gibi avlayacağım. Sonra yine kendi şeklini aldı ve vadideki keyifli evine geri döndü. Orada kendir, yün ve uzun haşhaşları topladı ve iplikleri, sağlam ipleri bükerek bunları örgüye dönüştürdü. O zamanlarda insanlar balık tutmak için ağ kullanmıyor ve ağ yapmayı bilmiyorlardı. Bu yüzden ağını yaparken kendisine, kraliçe Ran'ın ağını model aldı. Bu şekilde balık tutan ilk insanınsa, Loki'nin ağını örnek aldığı söylenir. Bir günün sabahında. Odin, Asgard'daki yüksek evinde oturmuş, bütün dünyaya, en uçtaki köşelerine kadar bakıyordu. Keskin gözüyle insan halkının ne yaptığını, her birini en ince detayına kadar görüyordu. Derken, sis ülkesinin dağlarında, karanlık bir çizgiye gözü takıldı. O anda epey şaşıran Odin, haykırarak, Fanandır şelalelerinde oturup, o sağlam ipleri birbirine bağlayan da kim? Etrafındakilerden hiçbirisi bunun kim olduğunu anlayamadı. Çünkü gözleri o kadar uzağa görecek kadar keskin değildi. Hemdalı getirin, diye aykırdı Odin. Beyaz Hemdal, cennet ve cehennemin ortasında, gök kuşağı'nın gökyüzünü dolaştığı yerdeki mavi dağların arasında yaşar. Odin'in altın dişli, saf yüzlü ve temiz yürekli oğludur. Devlerin gelip insanlara zarar verme ve öldürme ihtimaline karşı sürekli orta dünyayı ve savunmasız insan halkının yaşadığı yerleri izler. Goltop adında ışıl ışıl bir atı vardır. Bir elinde ise son alacakaranlıkta dünyayı Loki'nin oğullarıyla savaşa çağırmak için kullanacağı bir boynuz tutar. Orta dünyanın bu dikkatli gardiyanı kuşlar kadar uyanıktır. Duyuşu çok keskindir. Öyle ki yeryüzündeki hiçbir sesi kaçırmaz. Ne deniz kenarında çağılayan dalgaların, ne çalılıklardaki çimenlerin sessiz bir izlenmesini ne de koyunların sırtlarında büyüyen yumuşak yünün sesini. Gözleri de olağanüstü netlikte görür. Gece de Tıpkı gündüz olduğu gibi görebilir. Yüzlerce insanın arasından bile olsa, en küçük şey onun gözlerinden kaçamaz. Odin'in emriyle elçiler Hemdala gitti. Odin'in sözlerini ilettiler. Bunun üzerine, orta dünyanın dikkatli bekçisi, en kudretli babasının yanına bir solukta ulaştı. Odin, ''Gölgeli sis topraklarını denizden koruyan şu koyu dağlara çevir gözünü.'' dedi. Sonra da Panandır şelalesinin döküldüğü dağlık geçidin içine doğru bak ve ne gördüğünü bana söyle. Hemdal denileni yaptı. Bir şekil görüyorum, dedi. Sel tarafında oturuyor. Bu Loki ve görünüşe bakılırsa dayanıklı ipler ve kordonlarla çok meşgul. ''Halkımızı buraya topla!'' diye emretti Odin. ''Güzenbaz fesat bizim kötülüğümüz için çalışıyor. Saklandığı yerden çıkarılmalı ve daha fazla zarar veremeyeceği bir yere götürülmeli.'' O andan sonra Asgard'da ortalık karıştı. Herkes Odin'in çağrısına uymak için acele etti ve kötü Loki'yi aramaya koyuldular. Ellerinde sıkı sıkı tuttuğu çekiciyle torda çıkıp geldi. Kaşlarının altından parlak şimşekler çıkıyordu. Tek elli tir, kılıcıyla geldi. Ardından arpı ve kurnaz tavsiyeleriyle güvenilir burayı göründü. Sonra kıvrak zekası ve kavramaya hazır elleriyle bilinen Çevik Hermot diğerlerine katıldı. Son olarak da elflerden, ağaç belilerinden ve cücelerden oluşan çok büyük bir topluluk, diğerleriyle birleşti. Girdaplı kollarıyla bu kalabalığı yakalayan bir hortum, onları dağlardan, bayırlardan, çayırlardan ve tepelerden aşırıp Pfandrd Force geçidine ulaştırdı. Ama Loki gafil avlanacak değildi elbette. Her an tetikte olan kulakları, havadaki bu karmaşayı duydu ve kimin gelmekte olduğunu hemen anladı. Henüz bitirdiği ağı derhal ateşin içine attı. Yine şeklini değiştirip somon balığına dönüştükten sonra köpüren suyun altında gizlenmek için suya daldı. Asa halkı büyük bir heyecanla Loki'nin yaşadığı yere gitti. Aradıkları kişinin Loki'nin kaçtığını gördüler. Yukarı aşağı her yere bakmalarına rağmen kurnaz kaçaktan hiçbir iz yoktu. Sonra evine gidip ne yapmaları gerektiğini konuştular. O sırada Gözleri güneş ışığından bile keskin Elf Kveser, yanında durduğu ocakta, korların içinde hala öylece duran ağa gördü. Ağa hala bütün görünüyordu. ''Kurnaz arkadaşınızın ne yaptığına bir bakın.'' dedi Elf. ''Balık tutmak için bir tuzak olmalı. Belki de insanları yakalamak içindir.'' dedi Bray. ''Çünkü tuhaf bir şekilde deniz kraliçesinin ağına benziyor.'' Çevik Hermot da konuşmaya katıldı. Bu durumda, aslında kendisi için bir tuzak kurmuş oluyor, dedi. Alışkanlıkla yine kendisini kaygan bir somon balığına dönüştürüp, Anandır Çağlayan'ın altında saklandığına şüphe yok. Burada herhalde daha önceden ağa yapmak için kullandığı yünler, iplikler var. Şimdi burada, korların içindekine benzeyen bir ağa yapalım. Sonra eminim ki, Bu çok kurnaz arkadaşı yakalayacağız. Oradaki herkes bu sözlerin doğruluğunu anladı ve hemen çalışmaya koyuldular. Kısa sürede kömürlerin arasındaki gibi sağlam ve büyük iyi ipliklerden örülmüş bir ağ yaptılar. Ağın bir ucundan tor, diğer ucundan da orada bulunan halk tutuyordu. Ağı suya attılar. Büyük gayretle ağı ileri sürükleyip suyun akışına hatta Şelalenin de ayağına karşı gerdiler. Kurnaz Loki o sırada, Dipteki iki keskin taşın yakınında sürünüyordu. A üzerinden geçerken, O, Sessizce orada bekledi. Tekrar deneyelim, Diye bağırdı Thor. Orada, Akarsuyun altındaki ölü kayaların arasında, Bir şeyler olduğundan eminim. Böylece, Ağa ağırlıklar astılar ve bu kez akarsuyun altına doğru tekrar sürüklenmeye başladılar. Loki saklandığı yerden dışarı baktı ve bu defa kayaların arasında yatarak kurtulamayacağını anladı. Bu kez kurtulmanın tek yolu ağın üzerinden zıplayıp çağlayanın arkasında gizlenmek veya suyun akışına doğru denize ulaşana dek yüzmekti. Ama denize giden yol uzundu ve çok fazla sığ alan vardı. Ve Loki, yaşlı ayırın kendisini krallığına nasıl kabul edeceğini bilmiyordu. Bu yüzden düşmanlarına dönüp bütün gücünü topladı ve havaya, ağın üzerine doğru var gücüyle zıpladı. Yine de Thor, ona göre çok hızlıydı. Loki suya düşerken, şimşekçi hemen elini uzatıp kaygan balığı kuyruğundan yakaladı, Ve sıkıca kavradı. Loki, yakalandığından emin olunca, Hiçbir yolla kaçamayacağını bildiği için kendi şeklini aldı. Kudretli Thor'la şiddetli bir mücadeleye girdi. Düşmanlarına korkunç lanetler yağdırdı. Yine de kurtulamadı. Thor ve yanındaki kalabalık topluluk, Kötü, pesat, düzenbaz Loki'yi, Güneş'in hiç doğmadığı, Gün ışığının hiç girmediği, Doğanın müziğinin hiç duyulmadığı, dumanlı dağın altındaki derin karanlık mağaraya götürdüler. Asa halkı Loki'yi keskin kayalıklara sıkıca bağladı. Yüzünü suların sürekli damladığı çatıya yukarıya çevirdiler. Son ve dehşetli alacakaranlığa kadar dünyayı kötülükleriyle üzemeyeceğinden emindiler. Yaşlı kışın dev kızı Skadi korkunç bir yılanı alıp Loki'nin tepesine astı. Böylece yılanın zehri Loki'nin yukarıya dönük yüzüne damlayacaktı. Oysa bu acı çeken hainin, düzenbazın, hala kendisini seven bir karısı vardı. Sin'in. Rahatlık ve memnuniyet içinde yaşadığı Asgard'dan ayrılan Sin'in, kocasının acısını hafifletmek, Ve onu biraz olsun rahatlatmak için bu korkunç hapishaneye geldi. Her gün bakıp usanmadan Loki'nin başının üzerine bir kova tutuyor, Yüzüne düşen zehirli suları bu kovaya topluyordu. Kova dolunca boşaltmak için korkuların evinden akıp gelen zift karası nehre gidiyordu. Korumasız kalan Loki'nin yüzüne yine o berbat zehir damlıyor, Acıdan kıvranan Loki etrafındaki yeryüzü sarsılıp titreyinceye ve dağlar ateşlerini boşaltıp sülfür dumanlarını salıncaya dek bu acıyı çekeceğini biliyordu. Böylece düzenbaz Loki orta dünyanın son büyük günü gelip korkunç alacakaranlık çökene kadar orada acı içinde kalmaya devam edecekti. SON